Fozun âzîma. Ama bâdû. Fâinna astaq al-hadîth kelâm-ı Allah, vâkîr al-hâdi, hâdi Muhammed, ﷺ. Mâşr al-ûmûr muhtesatuha, vâkîl muhteset binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, vâkîl binâ, Kardeşlerim derslerimiz biliyorsunuz Esma-ül Al dersleri Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle alakalı dersimizi okumaya, şerh etmeye çalışıyoruz ve hıfzetmeye çalıştığımız bir ders. Şu ana kadar yaklaşık 11-12 tane Allah Azze ve Celle'nin isimlerini aldık. Evet neydi onlar? Allah, El İlah, El Rabb, El Rahman, El Rahim, El Hayyul Kayyum, El Halikul Kallaq. El-Khaliq-ül-Bari'ul-Musavbir. Kim 99 tane ismi sayarsa Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ne yapar? Cennete girer. Evet. İnşallah bu hadisle amel edenlerden eylesin Rabbim Azze Celle. Bugün de inşallah 6 tane ismimiz var. El-Melik, El-Melik, El-Razzak, el razık El-Ahad, El-Vahid. İnşallah bugünkü dersimizde de Allah Azze ve Celle'nin bu altı ismini anlamaya ve ezberlemeye çalışacağız inşallah. İlk ismimiz Allah Azze ve Celle'nin El Malik ve El Malik isimleri. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de özellikle Melik ismi Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde zikrediyor Allah Azze ve Celle. Birincisi Haşr suresi 23. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Hüve Allahüllezî lâ illa illâ huve'l-melikul. Kuddus. ve yine Allah azze ve celle Müminun suresi 116. ayet-i kerimesinde fe ta'alallahu'l melikul hak hak olan e, melik olan hükümdar olan Allah çok yücedir buyuruyor Allah azze ve celle yine Allah azze ve celle'nin el melik ismi de bir yerde geçiyor. Buyuruyor ki Allah azze ve celle Kamer suresi 54 ile 55. ayet-i kerimelerinde اِنَّ fi ف۪ي جَنَّةٍ وَنَهَرٍ Muhakkak ki Allah'tan hakkıyla korkanlar cennetler ve nehirler içerisindedir. Fi مَقْعَدَ صَدْقٍ عِنْدَ melik'in مُقْتَدِرٍ Ve onlar doğruluk meclisinde çok kudretli olan, melik olan yani Allah Azze ve Celle'nin katındadırlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim bu iki isim El-Melik ve El-Melik ismi Allah Azze ve Celle'nin mülkün sahibi olduğu manasına gelmektedir. Her ikisi de. Yani Allah Azze ve Celle her şeyin sahibidir. Ve hepsinde hiçbir engel olmaksızın Allah yönetendir. Ve bu mülk kelimesi üçeye dönmektedir kardeşlerim. Demek ki mana olarak nedir? Allah Azze ve Celle her şeyin, sahibidir. Yani mülk onundur. Ve her şeyde tasarruf sahibidir. Her şeyi yönetendir Allah Azze ve Celle. Elmelik kelimesi ve Elmelik kelimesi üç tane şeye döner, manaya döner kardeşlerim. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin mülk sıfatının ispatı vardır burada. Bu da Allah Azze ve Celle'nin yüce sıfatlarından bir tanesidir ki bunların manasına Allah Azze ve Celle'nin kuvveti İzzetli olması, kudreti, her şeye gücünün yetmesi, her şeyi kapsayan bir ilminin olması, geniş bir hikmet sahibi olması ve etkili olması ve bütün yönetmenin kendisinde olması, bağışlayan, affeden ve bütün Yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi, hükmünün sahibi olduğu ve dünyada ve ahirette hüküm sahibinin Allah olduğunu e, hepsini ne yapmaktadır? Bu mülk yani her şeyin sahibi manasına gelen bütün hepsi bu manaya girmektedir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Gafir Suresi, e, Ali İmran Suresi 189. ayeti kerimesinde وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّنَوَاتِ art Göklerin ve yerin mülkü Allah Azze ve Celle'ye aittir. vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye gücü yetendir. Ve yine Furkan suresi 26. ayeti kelimesinde el mülku yume idin el rahman Bugün hak olan mülk rahmanındır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Gafir suresi 16. ayeti kelimesinde لِمَنِ الْمُلْكُ lillahi لِلّٰهِ وَاحِدِ الْقَهْارِ Bugün mülk kimindir? De ki, لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهْارِ Tek ve kahhar olan Allah'ındır. İkinciye baktığımız zaman kardeşlerim, bütün yaratılmışlar ne varsa, hepsi de Allah'ın mülkü ve Allah'ın kuludur. Allah'ın kölesidir. Ve hepsi de ona muhtaçtır. Ve hepsi, bütün içlerinde, işlerinde ona yönelme ihtiyacı hissederler. Hiç kimse Allah'ın mülkünden dışarı çıkamaz ve hiçbir şey Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi tebarakellezi lehu mulku's semawati ve'l ard. Göklerin ve yerin mülkü olan Allah çok yücedir. Ve ma ve ikisindeki arasındakilerindir. Ve indehu ilmu's saati ve ileyhi turcaun kıyametin saati onun katındadır ve sizler ona döndürüleceksiniz diyor Allah azze ve celle zuhruf suresi 85. ayet-i kerimede. Ve yine diyor ki Fatır suresi 15 ve 17. ayet-i kerimesinde ya eyuhannasu antumul fuqara ila Allah ey insanlar sizler Allah'a karşı çok fakirsiniz. Sizler Allah'a her zaman muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid zengin olan, övülmeyi hak eden Yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. اِيَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Eğer Allah dilerse sizleri giderir, sizleri yok eder de yepyeni halklar, yepyeni yaratıklar, yaratılmışlar getirir Allah Azze ve Celle. وَمَا ذَٰلِكَ Allah اللّٰهِ Aziz. Muhakkak ki bu Allah'a zor değildir. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Ankebut Suresi 60. ayet-i kerimesinde. وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلِ رِزْقَهَا Allahu yerzuku hawa iyyakum. Nice hayvanlar vardır ki bunlar bir tıpkı insan oğlunun rızık biriktirdiği gibi bir rızık biriktiremezler. <gülüyor> Allahu yerzuku hawa iyyakum. Onları da sizleri de rızıklandıran yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Wahuassemiul <gülüyor> alim o işiten ve... Görendir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani düşünün çevremizdeki hayvanlara baktığımız zaman hiçbiri insanoğlu gibi işte 3 aylık, 5 aylık, kışlık veya ne bileyim haftalık, aylık alışverişi bu. Var mı hayvanlardan böyle bir şey yapan? Ne yapar? Anlık yer, anlık yaşar. Ve işte onların bile yani biriktirmeye güçleri yetmeyen o hayvanları bile e, rızıkları veren Allah Azze ve Celle'dir. Üçüncü manasına mülkle alakalı üçüncü manaya baktığımız zaman... Allah Azze ve Celle her şeyi yönetendir, mülkünde dilediğini yapandır Allah Azze ve Celle. Dilediği gibi hüküm verendir, onun verdiği hükmü geri çeviren yoktur, hükmünü bozacak hiç kimse yoktur. Allah Azze ve Celle mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, dilediğini yapandır Allah Azze ve Celle. Hükümle alakalı meselelere baktığımız zaman hükümde bu şekilde üç kısmı ayrılıyor kardeşlerim. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin kaderi ile alakalı hükümlerdir ki Allah Azze ve Celle meydana getirme, hazırlama, öldürme, yaşatma ve hepsini kendi kazası ve kader dediğimiz, kaza ve kader dediğimiz bu şey içerisinde yapmaktadır. Ve yine bütün şer'i hükümler Allah Azze ve Celle'ye aittir. Öyle ki Allah... Resullerini, peygamberlerini göndermiş, kitaplarını indirmiş, şeriatlar, kanunlar koymuş ve bu hüküm ile Allah Azze ve Celle bütün mahlukatını e, yaratmıştır. Ve onlara bu hüküm ile yürümelerini yani akidelerinde, ahlaklarında, sözlerinde, fiillerinde, zahirlerinde ve batınlarında bu hüküm ile yürümelerini emretmiştir Allah Azze ve Celle. Bunlar da nedir? Şer'i yani Dini hükümlerdir, kanunlardır. Ve yine karşılık verme yani ceza ile alakalı hükümler de yalnız yalnız Allah Azze ve Celle'ye e, aittir. Bütün insanlar dünyada ve ahirette yaptıklarının her şeyin karşılığını göreceklerdir. Allah onların hayriyle, şerriyle ne yapacaktır? Karşılığını verecektir Allah Azze ve Celle İtaat edenlere sevabını isyan edenler de cezasını verecektir Allah Azze ve Celle ve bütün bunlar da Allah Azze ve Celle'nin adaleti, hikmeti ile alakalı ve ihsanı ile alakalıdır ki bütün bunlar işte bu malikül mülk, mülkün sahibi mülk dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin bütün bu manalarının içerisine girmektedir. Yani sadece yaratan yaratan veya hükümdaran manasına Gelmiyor mülk, sahip manasına gelmiyor. Yine e, mülkün manalarına baktığımız zaman e, kitaplarını indirmesi, peygamberleri in göndermesi, insanlara hidayet etmesi, yolda kalmışlara yardım etmesi ve inatçılara ve mütekebbirlere hüccet ikame edilmesi ve yine sevap ve cezalandırmayla alakalı bütün hükümler nedir? bu mülkle alakalı meseleler manalarına giriyor. İbnül Kayyım rahimahullah konuyla alakalı diyor ki kardeşlerim, mülkün hakikati ancak ve ancak Allah'ın vermesi, engel olması, ikram etmesi ve yine e, cezalandırması ve yine Allah'ın Azze ve Celle'nin rızası, öfkelenmesi, dost edinmesi, edinmemesi ve izzet sahibine izzetin vermesi, zillet sahibine zillet vermesi gibi bütün bunlardır. Hepsi de mülkün içerisine manalarına girmektedir. Gür ki Allah azze ve celle kulillâhumme mâlikel mulk de ki Allah'ım sen mülkün sahibisin, hükümdarısın, hükümranısın. Tu tilmulkemen teşâo. Sen mülkü dilediğine verirsin ve tenzülül mulk mimmen ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Ve tuizzu men teşâ sen dilediğini aziz kılarsın ve tuzillu men teşâ dilediğini de zelil, alçak kılarsın. <gülüyor> <gülüyor> Biyedike'l hayr muhakkake'l hayr senin elindedir inneke ala kulli şeyin kadir <gülüyor> sen her şeye kadirsin her şeyi yaparsın tulicul leyle fi'n-nahari ve tulicun-nahara fil geceyi gündüze gündüzü geceye katarsın ve tukhricul <tuklanıyor> hayye min'l-meyt ölüyü diriden ve الْمَيِّتَ meyta الْحَيِّ hayy diriyi de ölüden çıkartırsın وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَائِرْ حِسَابٍ Ve dilediğini de hesapsız rızıklandırırız. İşte bunlar hepsi nedir? Allah Azze ve Celle'nin mülküyle alakalı hükümlerdir. Alimran i̇mran Suresi 26-27. ayet-i kerimelerde. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle, يَسْأَلُهُ men فِي السَّمَا وَاَتِوَ الْاَرْضِ Göklerde ve yerde olanlar hepsi ne yapar? Allah Azze ve Celle'den isterler. kulle يَوْمٍ هُوَ فِي her gün bir tasarrufu vardır Allah Azze ve Celle'nin. Yani ذنben, günahı bağışlar ve insanların sıkıntılarını giderir, insanların hüzüntülerini giderir, mazluma yardım eder ve e, zalimi cezalandırır, esiri kurtarır, fakiri zenginleştirir, gozguna uğraşmışa yardım eder, hastaya şifa verir. Ve insanların ayıplarını örter, zelil olanı aziz kılar, aziz olanı zelil kılar, isteyene verir, Allah bir devleti giderir, başka bir devlet getirir ve böylelikle dünya günler dönüp gider, bir kavmi ne yapar? Yükseltirken diğer bir kavmi alçaltır ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı yaratılmışları yaratmazdan elli bin yıl önce takdir ettiği ne varsa ne gecikme olmaksızın, gecikme olmaksızın ne de öne olmaksızın Allah Azze ve Celle o şekilde hükmünü yerine getirir. Ve bu da nedir? Allah azze ve celle'nin katında yazdığı ve kaleminin yazdığı o hükmün nedir? Gerçekleşmesidir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi Rufiyatul aklam ve ceffetü suhuf Muhakkak ki kalemler kaldırılmış, defterler dürülmüş, kurumuştur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle hükmünü yerine getirir diyor İbnül Kayyım e, rahimahullah. Tekrar kardeşlerim bu şeye baktığımız zaman Allah Azze ve Celle... Allah Azze ve Celle'nin mülkünde bir olduğuna ve onun hiçbir ortağı olmadığına ve dair ve bununla birlikte Allah Azze ve Celle'nin ifrad edilmesi, birlenilmesi ve yalnızca ibadetin ona has kılınmasına dair ayeti kelimeler zikrediyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, ذَارِكُمُ rabbukum رَبُّكُمْ mulk. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur ki, لَهُ الْمُلْكُ mülk ona aittir. La ilahe illa huve fe enna Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olup da Allah'ı bırakıp da Allah'ın yarattıklarına ibadet ediyorsunuz. Zumer suresi 6. ayet-i kerimesinde. Beni diyor ki Muminun suresi 116. ayet-i kerimesinde. Feteala Allah'ul melikul hak Hak melik kimdir? Allah yücedirdir. La ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim Allah'tan başka hiçbir şeye gücü yetmeyen kendisinin ne bir faydası ne bir dokunması ya da bir hayat de ölüm ölümme gücü yetmeyen bir kimseye bir şey ibadet etmekle alakalı da nedir? Bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَا يَحْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Onlar ne yaptılar? Allah'tan başka ilah edindiler. Onlar kendileri yaratıldığı halde ne yapamazlar? Onlar bir şey yaratılamazlar. Yaratamazlar. Çünkü kendileri yaratılmışlardır. وَلَا يَمْنِكُولَنِ اَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ Onlar yani ibadet ettikleri ne kendilerine bir fayda ne de bir zarar veremezler. وَلَا يَمْنِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا Ne ölümü ne de hayatını yapamazlar? Gücüne sahip değillerdir. Yani bir şeyi yaratma ya da öldürme gücüne sahip değillerdir. وَلَا nuşura Ve tekrar ölüdens ölümden sonra diriltmeye de kadir değillerdir. Madem bunlar böyle bir şeye sahip değiller o zaman nasıl olur da Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki yuğu'l-leyle fi'n-nahari ve yuğu'n-nahara fi'l-leil geceyi gündüze gündüzü de geceye kadar Allah azze ve celle o sakhhara'ş-şems ve'l-kamer güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiştir kullun yecri li'ecelin musamma bunların hepsi de bir vakit ne yaparlar akıp giderler diyor Allah azze ve celle Zâlikumullâhu rabbukum lehul melek. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. Bütün her şeyi yapan Allah işte Rabbiniz Allah'tır. Mülk onundur. Ve lene ted'ûne min Sizin o Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, mâ yamlikûne min katmîr. Bir çekirdeğin bir zarına dahi sahip olamazlar diyor Allah azze ve celle. İn ted'ûhum lâ yesme'ûne du'âkum. Eğer onlara dua etseniz ne yapmazlar? Doğanızı duymazlar. Ve <gülüyor> semi'u İşitseler bile size ne yapamazlar? İcabet edemezler. O yevmel kıyameti kokum. bişirkikum. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu ne yaparlar? İnkar ederler. Ve la yunbi'uka habir. <gülüyor> i̇şte bunları diyor Allah. Dan başkası ne yapamaz, Habir olan her şeyi bilen Allah'tan başkası size haber veremez diyor. Sana diyor Allah azze ve celle Fatır suresi on üç ve on dördüncü ayeti kelimesinde. Diyor ki Allah maide suresi yetmiş altıncı ayeti kelimesinde. "Qul ata'budun min dunillahi, ma la ymnikum zrran, wa la nafaq. Sizin için bir zarar ya da fayda dokundurmaya gücü yetmeyen Allah'tan başkasına mı ibadet ediyorsunuz? Allah işiten ve gören olduğu halde size hiçbir fayda ve zararı dokunmayan ve hiçbir şeye sahip olamayan o Allah'tan başkalarına mı ibadet ediyorsunuz? Ve yine diyor ki İsra suresi 56. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle, Allah'tan başka ilahlar edindiklerinizi çağırın. Fela yemlikuna keshfe darr ankum ve la tahvila. Sizden ne bir zararı giderebilirler ne de onu değiştirebilirler diyor Allah azze ve celle. Yine diyor ki: "Kulu li'llezine zaemtum min dunillah." Allah'tan başka ortak koştuklarınızı çağırın. "La yemlikuna miktale zerratin fi's semawati ve la fi'l Onlar ne gökyüzünde ne de yer yüzünde zerre miktarı kadar dahi bir şeye malik değillerdir ve fiha min şirkin ve malihum min şirkin ve o ikisinde göklerde ve yerde Allah'ın onlardan bir ortakları da yoktur ve minhum min nazir ve onlardan Allah'ın bir orta yardımcısı da yoktur diyor Allah azze ve celle sebe suresi 22 ayet 22. Ayet. Yani onlar bir zerre miktarına dahi ne yapamazlar sahip değillerdir. Ve Allah'ın yeryüzünde onların ortağı da değildir ve insan bu hayatta Allah'ın mülk verdiğinden başka bir mülke de sahip değildir. Mülk olarak elde ettiği şey ne varsa hepsi de Allah azze ve celle'nin ona mülk verdiğinden başkası bir şey değildir. Diyor ki Allah azze ve celle. Kulillâhumme mâlikel mülk. De ki Allah'ım mülkün sahibi olan Allah'ım tu til mulke men tasha'u wa tunzi'u al-mulke sen dilediğine mülkü verirsin dilediğinden de mülkü çekip alırsın ve tuizzu men tasha'u wa tudhillu men tasha'u dilediğini aziz kılarsın üstün kılarsın dilediğini de zelil alçak kılarsın biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in kadir Hayır senin elindedir sen her şeye gücü yetensin Ali İmran Suresi 26. ayeti e, kelimesinde. Demek ki bütün bunlara sahip olan Allah Azze ve Celle'ye en ufak bir ibadetin dahi başkasına nedir? Sarf edilmesi yapılması mümkün değildir. Demek ki e, ibadeti hak eden kimdir? Bütün bunların sahibi olan, her şeyi yaradan, her şeyin Rabbi sahibi olan, her şeyi yöneten Allah Azze ve Celle'ye aittir. Tüm bunlar kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin El Melik, El Melik, El Melik isimleriyle alakalı hükümlerdir. Demek ki Allah Azze ve Celle her şeyin sahibidir. Dilediğini aziz kılar. Dilediğine zelil verir, zelil kılar. Dilediğine mülkünden verir, Dilediğine mülkünden alır. Ve dilediğine aziz, dilediğine zelil. Ve bu şekilde bütün tasarruf, Bütün hüküm, bütün yönetme Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye aittir. O meliktir, o meliktir. Evet, Allah Azze ve Celle'nin iki ismi de bu şekilde. Er-Razak, razık Allah Azze ve Celle'nin Diğer isimleri Ar-Razzak, Ar-Razık isimleri. E, Ar-Razzak ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde e, geliyor kardeşlerim. Zariyat suresi 58. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İnne Allah'ı huve ar kuvvetil metin İşte bolca rızık veren ve güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Yine diyor ki e, Cuma suresi 11. ayeti kerimesinde Wallahu Hayrur Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Haç suresi 58. ayet-i kerimesinde o innallaha huve hayrur muhakkak ki en hayırlı rızık verenden en hayırlısı Allah azze ve celle'dir. Yine diyor ki buyurur ki Maide suresi 114. ayet-i kelimesinde varzukna ve ente hayrur razikin Allah'ım bizi rızık ver ve bize rızık ver. Çünkü rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Demek ki kardeşlerim rezzak deyince Allah Azze ve Celle, Allah Subhanahu ve Teala nedir? Rezzaktır. Yani Allah Azze ve Celle kullandığın rızıklarına kefildir. Yani bunu garanti altına almıştır Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle bütün yarattıklarının rızkını vereceğine dair ne yapmıştır? Onları kefaletine almıştır, kefil olmuştur. Diyor ki Allah Azze ve Celle... Hud suresi 6. ayet-i kerimesinde. "Umem min dabatin fil ardi illa ala Allahirizqaha." Yer dolaşan ne kadar canlı var ise bütün hepsinin rızkı Allah azze ve celle'ye aittir. Yine diyor ki Allah azze ve celle Ankebût suresi 60. ayet-i kerimesinde. "Vekayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha veyyakum." Yarın için hiçbir biriktirmede olmayan, biriktirmesi olmayan hayvanların rızıkını da sizin nizkınızda veren Allah Azze ve Celle'dir. Beni diyor ki Bakara suresi 212. ayeti kerimesinde <gülüyor> "Vallahu yerzukum en yasha'u bi hisab". Allah hesapsız, dilediğine hesapsız rızık verendir. İsra suresi 30. "Inna Allah, inna rabbeke yebsutur al rizqa liman yasha'u". O muhakkak ki Rabbin dilediğine rızkı gelişleten dilediğine de rızkı daraltandır Allah subhanahu ve taala. Allah subhanahu ve taala kardeşlerim kullarına bu Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bunu hatırlatmış ve bunun sadece ve sadece Allah azze ve celle'nin rızkı veren ve kefaleti altına aldığını belirtmiştir Allah Subhanahu ve Teala ki bu hatırlatma Kur'an'da iki şekilde geçiyor. Birincisi ihsan ve iyilikle alakalı, ikincisi de insanları davet taate, hayra ve ihsana davetle alakalıdır. Bunlar da rızıkla alakalıdır. Birincisiyle alakalı diyor ki Allah azze ve celle, "Vallahu ceale lekum min enfusikum <Sessizlik> ezvace" Allah sizin cinsinizden ne yaptı size? Eşler verdi. Ve ce'ele lekum min ezvâcıkum benîne ve hafedeh. Ve eşlerinizden de çocuklar ve torunlar verdi. Ve razağakum men Ve sizi en güzel şeylerle rızıklandırdı. Efe bil bâti Durum böyleyken siz bâti'la mı e, iman ediyorsunuz? Ve bi ni'metillâhi Ve Allah'ın nimetini İnkar mı ediyorlar diyor Naha suresi 72. ayet-i kerimesinde. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle, Gafir suresi, İsra suresi 72. ayet-i kerimesinde. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Biz Adem oğlunu şerefli kıldık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ Onları karada ve denizde taşıdık. وَرَزَقْنَاكُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve en güzel şekilde onları rızıklandırdık ve faddalnahum ala katirin mimmen halaqna ve yarattığımız birçok şeye de ne yaptık onları üstün kıldık diyor Allah azze ve celle. Ve ne diyor ki Allahul ladzi ceale lekumul arda qarara. Allah onları ne yapmıştır? Yer yüzünde oturmaları için onları yeryüzünde güzelce oturtmuş ve sema Ve gökyüzünde onlara ne yapmıştır? Bir çatı yapmıştır. Vesavvarakum fi ahsana suvarek. Onları en güzel şekilde yaratmış, suret vermiş ve sizi en güzel şekilde güzel rızıklardan vermiş. İşte Rabbiniz olan Allah budur. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ Rabbul الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi olan Allah. Çok yücedir diyor Gafir suresi 64. ayeti kerimesinde. İkincisi ise Allah Azze ve Celle kullarını ne yapıyor? İbadet ve çeşitli itaatlerle Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde hatırlatma yapıyor verdiği rızıkla. Ve bununla alakalı Allah Azze ve Celle rızıkla tevhidi emrederek bunlarla diyor ki ya اَيُّهَا النَّاسُ عِبُدُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. اَلَّذ۪ي halakakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون sizi ve sizden öncekileri yaratandır Allah. Umulur ki korkarsınız. Ellezî ce'alenâ lekum el-arḍa firâşan ve's-samâ'a binâen. Yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir çatı yapmıştır. Ve enzelnâ mine's-semâi mâ'an. Gökten size bir yağmur indirdi. Fe'ahrece bihi mine's-semârât. Sizlere oradan her türlü meyveler çıkardı. Rizkan lekum. Size bir rızık olarak fena terj'aluhu lillahi enta tadun ve Öyleyse bilerek Allah'a eşler koşmayın. Bütün bu rızıkları veren Allah'sa Allah olduğuna göre Allah'ı birleyin ve ona hiçbir şekilde ne yapmayın ortak koşmayın. Ve Allah azze ve celle bütün bunları ne yapıyor kullarına bir hatırlatmada bulunuyor Subhanahu ve Taala. Ve şirkle alakalı bunun iptali ile alakalı diyor ki Allahu Ellediخلق Sizi yaratan, sonra da size rızık veren, sonra sizi öldürecek, sonra da diriltecek olan Allahdır. Hel <gülüyor> min şuraka min min şey' o siz'in ortak koştuklarınızdan bunları yapan birisi var mı diyor Allah azze ve celle yani yaratma rızık verme öldürme ve yaşatma sadece Allah azze ve celle'ye aittir peki sizin ortak koştuklarınızdan bunlardan birini yapan var mı diyor Allah azze ve celle teala amma Allah bundan müneze ve onların ortak koştuklarından da yücedir diyor Allah azze ve ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle Fatır suresi 3. ayet-i kerimesinde Ey insanlar Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın. Hel min Halik'in gayrullah yerzukukum mines semâ vel-ard. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? La ilahe illa Allah'tan başka ilah yoktur. Fe <gülüyor> enna Öyleyse nasıl olur da Allah'ı bilmemekten ve ibadetten uzaklaştırılıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle rızıkla alakalı kullarına kendi yolunda infak etmelerini emrediyor. Ya eyyuhallezine amenu enfigu mimma razaknakum. Ey insanlar, ey iman edenler size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak edin harcama yapın. <gülüyor> Öyle bir gün gelecek ki o zaman ne alışveriş ne bir dost ne de şefaat fayda vermeyecektir. İşte o gün gelmeden ne yapın? Allah'ın size verdiği rızıktan harcama yapın, infak edin. <gülüyor> Zalim olanlar işte o kafirlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle kullarına, Verdiği bütün bu rızıklardan dolayı şükretmelerini emrediyor. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ kulu min مِنْ طَيِّبَاتِ Ey iman edenler, verdiğimiz rızıktan güzellerini iyilerinden yiyin. وَشْكُرُوا لِلّٰهِ in kuntum يَاهُ Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız ne yapın? Ona ibadet ediyorsanız Allah'a şükredin diyor. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 172. ayet-i kerimesinde. Ve Allah Azze ve Celle İsra Suresi 31. Ayet-i Kerimesinde rızkı verenin kendisinin olduğunu ve fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin emrini veriyor. وَلَا تَقْتُولُ أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاكُ Sakın ola ki çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Onları da sizi de rızıklandıran biziz diyor Allah Azze ve Celle. Ve takvasına devam edildiği zaman bunun etkisi, bunun izi olarak da diyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ la yahtesip Ve hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine imanın sevabı ve salih amelle alakalı diyor ki fellezina amenu ve amilus salihat iman edip salih işleyenler ise lehum magfiratun ve rizqun kerim onlar için bir bağışlanma ve yüce bir rızık vardır diyor Allah azze ve celle kimin için iman eden ve salih amel işleyenler için ve yine Allah azze ve celle Helal ve haram kapısıyla alakalı, bununla alakalı hiçbir ilim bilmeksizin işte şu helaldir, şu haramdır diyenlerle alakalı onları zemmederek, yererek diyor ki قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَخْرَجَ لِعِبَاتِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِينَ Diyor ki o güzel elbiseleri veya Allah'ın zinet kıldığı o güzel elbiseleri, kulları için çıkardığı o güzel elbiseleri ve o rızıktan güzel olanları kim haram kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle rızık talebinde bulunmasıyla alakalı e, Mülk Suresi 15. ayeti kerimesinde min Yeryüzünde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin ve dönüş onadır diyor Allah Azze ve Celle. Rızık kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin rızkı iki çeşittir. Birincisi genel rızıktır ki bu iyiyi de, kötüyü de, mümini de, kafiri de, öncekiler, sonrakiler hepsini kapsamaktadır. Bu neye benzer? Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Rahman ismi, rahmet sıfatı gibi. O sadece müminler için değil, bütün insanlar için geçerli olan bir sıfattır. Aynı şekilde genel rızık dediğimiz, işte iyisiyle, kötüsüyle, kafiriyle, müminiyle kapsayan bu şey ki bu nedir? Bedenlerin rızkıdır. Allah Azze ve Celle her şeyin rızkını verendir. Herkesin. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ yer Yeryüzünde dolaşan her şeyin rızkı Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu demek değildir ki kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kafirlere bolca rızık vermesi, evlat vermesi, mal vermesi onlardan razı olduğu manasına gelmez. Çünkü Allah rızkı sevdiğine de sevmediğine de verir. Diyor ki Allah azze ve celle. Ve kâlû dediler ki: "Nahnu ekseru emwâlen ve evlâden ve mâ bi Bizim evladımız ve malımız çok ve Allah azze ve celle de öbür tarafta kıyamet günü bize ne yapmayacak? Azap etmeyecek dediler diyor. Kul inne rabbî yubsidu'r rizqa limen yeşâ'u yaktadir. Zeki. Allah azze ve celle rızkı Dilediği kimse için genişletir, dilediği kimse için de daraltır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Zulfa. Ne sizin evlatlarınız, ne de sizin mallarınız bizim katımızda sizi bize yaklaştırmaz diyor Allah Azze ve Celle. İlla men amana. Her kim iman eder, salih amel işlerse işte onların cezaları nedir kat kat verilir? Onlar cennetin yüksek yerlerinde güven içindedir diyor Allah Azze ve Celle. Yani bugün dünyada kazanılan mallar ve evlatlar nedir kafirlerin hiçbir şekilde onlara fayda sağlamayacaktır. Her kim iman eder, salih amel işlerse... İşte asıl dünya öbür tarafta, ahirette faydası olan budur diyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki Allah Azze ve Celle, اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ اَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي خَيْرَاتٍ بَلَّا يَشْعُرُونَ diyor ki onlara diyor mal ve çok mal olarak çok verdiklerimiz onlara hayrı çok verdiğimizi mi zannediyorlar yani bu kefirler çokça mal ve evlat vermekle onlara hayır verdiğimizi mi zannediyorlar yani o verilen evlatlar ve mallar kendilerine hayır getireceğini mi zannediyorlar onlar hissetmiyorlar mı diyor Allah azze ve celle demek ki verilen mal ve evlat bazen ne yapmıyormuş hayır getirmiyor. Demek ki kardeşlerim, insanlara dünyada çokça bir şeylerin verilmesi Allah azze ve celle katında o insanın değerli bir varlık, değerli bir insan olduğu manasına gelmemektedir. Ve yine insanlara az bir de şekilde rızık vermesi, verilmesi Allah azze ve celle'nin o kimseye değer vermediği manasına da gelmemektedir. Diyor ki Allah azze ve celle فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَا Biz insana diyor bir, bir imtihan olarak ona ikram etsek, çokça nimetlerinden versek insan ne der? Rabbim bana ikram etti der. Ama ne zamanki kendisini imtihan olarak e, da, e, rızkını daraltırsak ne der? فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَا Rabbim beni aşağıladı der diyor. Ve yine yani her bir dünya nimetinde ne yapar? İnsanın üzerine verilen her bir nimet onun için hayır değildir veya bir üstünlük değildir. Ve yine rızkın daraltılması onun değersiz olduğu, Allah katında değeri olmadığı manasına da gelmektedir, gelmemektedir. Çünkü e, zenginlik, fakirlik, bolluk, darlık hepsi de Allah Azze ve Celle'den bir imtihandır. O yüzden Allah Azze ve Celle bunlarla imtihan eder ki şükredecek mi yoksa Allah'a karşı mı gelecek küfür mü edecek nimetten nankörlük mü edecek sabır mı edecek yoksa sabırsızlık mı gösterecek bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin imtihanıyla alakalıdır. İkinci rızık çeşidi ise özel rızıktır tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Errahim isminde olduğu gibi Errahim neydi? Allah Azze ve Celle sadece ahirette müminlere merhamet edecektir. Bu da müminlere özel bir rızıktır ki bu da nedir? İnsanların kalplerine ilim, iman ve helal rızıkla yardım ederek salih amel işlemesidir kardeşlerim. Bu da nedir? Müminlere has bir şeydir ki bu da hikmeti ve rahmetiyle alakalı bir şeydir ki Allah Azze ve Celle müminlere bununla ikram eder, bununla... Yardım eder ve menni ve keremiyle kıyamet günü cennetine girdirir. Diyor ki Allah Azze ve Celle... وَمَنْ يُؤْمِنْ billahi, ve صَالِحًا salihan, جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ لَنْهَارُ خَالِدِنَ فِيهَا بده. Kim Allah'a iman eder? Salih amel işlerse Allah Azze ve Celle onu altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Ve onlar orada ebedidirler. قَدْ ahsanallahu اللّٰهُ Rizkan Allah diyor onlara rızık olarak en güzelini vermiştir. İşte bu rızıkların en güzeli en büyüğü nedir? Allah Azze ve Celle'nin o iman eden ve salih amel işleyenleri cennetine girdirmesidir. Verilebilecek en güzel rızık budur. Diyor ki İşte bu bir hatırlatmadır. Ve muttakiler Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar için güzel bir dönüş vardır, cennet vardır. Cennet Adnın mutfathta mufat mutfathta mutfathta'na لهم الاباب Adn cennet vardır ki onlara kapıları açıktır diyor Allah Azze ve Celle ve onlar onlara orada yaslanacaklar ve istedikleri her türlü giyecek ve içecek yiyecek içecek vardır ve orada onların gözlerini onlardan ayırmayan eşleri vardır diyor işte bu hesap günü onlar için vaat edilen şeydir. İnne hâda le rizkuna min nefât. İşte bizim rızkımız budur diyor Allah Azze ve Celle. Ve o da asla ne yapmayacaktır? Bitip tükenmeyecektir buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim Allah subhanahu ve Teala kullarını e, fani dünya için, fani dünya rızkı için meşgul olup ahiret rızkından uzak kalmayı Yasaklıyor, sakındırıyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفُتْ يَنْفَتْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِينَ Sizin yanınızda olanlar ne yapacaktır? Bitip tükenecek ama Allah katındaki bitip tükenmeyecektir. Kalıcıdır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki, وَالْاَخِرَةُ خَيْرُ abqa Asıl kalıcı olan nedir? Ahiret hayatıdır. Demek ki aklı olan bir kimse ne yapmaz? Dünya, çok bile olsa dünya rızkıyla uğraşıp asıl gayesi asıl yaratılış amacı olan asıl gayeyi ne yapmaz unutmaz. Çünkü Allah Ben insanlara ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Ben onlardan rızık vermelerini istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Muhakkak ki Allah Asıl rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan odur diyor Allah azze ve celle. Demek ki bir insanın bunu Allah'ın rızasını ve cennete ulaşmak için ne yapması, harcaması gerekmektedir. Cenneti adnini lleti va'ada'r Rahmanu ibadihi bil gayb. Allah diyor gaybda yani gaybi olarak görmeden onlara vaad ettiği işte cennet, adın cennetleri bunlardır. İnna hu keene Muhakkak ki Allah'ın vaadi gelecektir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim olahum la yismagun fiha lagwan walillah salama. Onlar orada. Herhangi hangi bir kötü söz söylemez işitmezler ancak selam sözünden başka bir sözleri tahyyatları selamlaşmaları yok, bandan başkası yoktur velahum rizquhum fiha bukraten ve ashiya sabah ve akşam onların için rızıklar vardır diyor Allah azze ve celle tilkel cennetul leti nurisu min ibadina men kana taqiya işte diyor kullarımızdan işte bu cennet kullarımızdan muttaki olanlarına verdiğimiz cennettirdir Allah azze ve celle. İşte asıl rızık budur kardeşlerim. Dünya rızkı gelip geçicidir ama asıl rızık nedir? Ahiret rızkıdır. Allah hepimize inşallah muttaki kullarından eylesin. Nimeti ve keremiyle bizlere cennetlerine cennetlerine e, girdirsin. Muhakkak Allah duaları işiten ve icabet edendir. Allah Azze ve Celle'nin El-Ahad ve El-Vahid isimleri Allah Tebareke ve Teala El-Ahad sadece bir yerde geliyor. El-Ahad ismi o da Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresinde diyor ki قُلْ هُوَ Allahu اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً اَحَدْ Ahad ismi sadece bir yerde geçiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi sünnette Kur'an'ın üçte biri olduğunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle'nin Vahid ismine gelince bu da Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle ilahukum ilahun. 1 sizin ilahınız tek bir ilahdır la ilahe illa huvar rahmanur rahim ondan başka ilah yoktur rahmandır ee, Rahimdir. ve diyor ki Allah azze ve celle erbabun mutafarrikun hayrun em illahul vahidul kahhar birçok rab mi daha hayırlıdır yoksa sadece bir olan kahhar olan Allah azze ve celle mi kulullahu hayluku kul şey و هو الواحد demek Allah e, her şeyi yaratan tek ve kahar olandır. Demek ki ahad ve vahid ismi nedir kardeşlerim? Allah azze ve Celle'nin iki isminden iki ismidir. E, isimlerinden iki isimdir. Bu isim demek ki Allah azze ve celle'nin bir olduğuna delalet eden isimlerden e, isimleri arasındadır. Allah azze ve celle yüce sıfatlarıyla e, tektir. O e, bütün sıfatlarıyla yüce ve sıfatlarıyla e, tektir zatında Tektir hiçbir benzeri yoktur sıfatlarında tek bir onun tektir hiçbir misli yoktur fiillerinde tektir onun hiçbir ortağı ve benzeri yoktur ilahlığında tektir ve muhabbette onu yüce etmede onun boyun eğmede hiçbir şey yoktur sadece Allah Allah tektir o yine e, her şeyinde bir olandır Allah Azze ve e, Celle. Birçok Allah Azze ve Celle'nin vahet ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok makamda zikrediliyor. Bu da tevhidi yerine getirme ve şirk ve ortakları iptal etme manasında kullanılıyor. Biraz önceki ayetlerde okuduğumuz gibi sizin ilahınız tek bir ilahtır, rahmandır, rahimdir. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle... <gülüyor> De ki ben sadece bir uyarıcıyım. وَمَا مِنْ اِلَاهِنْ اِلَّا اللّٰهُ Sizin için Allah'tan bir ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. اِنَّ اِلَاهُكُمْ la لَوَاحِدْ Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Göklerin meyelin Rabbi ve ikisinde arasındakilerin Rabbidir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim peygamberlerin davetlerine baktığımız zaman bütün peygamberlerin daveti tek bir şey üzerinde dönüyor. O da nedir? Allah azze ve celle'nin bir olduğu vahyi üzerinde dönüyor. Diyor ki: "Kul innama yuha iley enma ilahukum inahun vahid." Tek ki diyor. Bana vahiyleniyor ki sizin ilahınız Allah bir tek ilahdır. Öyleyse sizler Müslüman olmuyor musunuz? Teslim olmuyor musunuz? Diyor ki Allah azze ve celle. "Kul innama ana basherun mislukum." يُوحَى اِلَيْهِ ilahukum ilahun اِلَٰهُ Ve Veki diyor ben sizin gibi bir beşerim insanım yalnız diyor sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor diyor Allah Azze ve Celle. فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا Öyleyse ona yülenin ve ondan mağfiret dileyin وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ Vay o müşriklerin haline buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim İslam'ın davetine baktığımız zaman ve e, onun azametine, huşuya baktığımız zaman demek ki hep ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bunu emrediyor. فَاِلَاهُكُمْ ilahun وَاحِدْ فَلَهُ eslimu Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun diyor Allah Azze ve Celle ve bu şekilde birçok ayeti kelimesinde kerimesinde nedir bunu e, haber veriyor. Ve yine o Hristiyanların Allah üçtün biridir ya da İsa iyi ve annesiyle beraber e, eşler koşanları da zemmederek diyor ki ve la takulu selese. Sakın üç demeyin. Yani Allah, İsa ve annesi demeyin entahu hayran lekum inemallahu ilahun vahid bu sözü söylemeyi bir bırakın yani Allah işte Meryem annesi Meryem İsa oğlu İsa ve Allah bu üçlemeyi söylemeyin diyor Allah Azze ve Celle sizin ilahınız Allah Tek bir ilahtır buyurarak Allah Subhanahu ve teala onların söyledikleri şirki iptal edip Allah Azze ve Celle'nin bir tek ilah olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bir olması, tek olması ve hiçbir benzerinin olmaması nedir? Allah Azze ve Celle'nin ahad vahed sıfı isimle ile alakalıdır. Bakarası, e, İhlas suresinde de dediği gibi وَلَمْ يَكُلَّهُ kufuvan Ahad, onun hiçbir benzeri yoktur. Ve yine Allah diyor ki, Leyse ke mislihi şey'un. Onun hiçbir benzeri yoktur, o işiten ve görendir diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Ahad ile alakalı kardeşlerim, Vahid ile alakalı nedir? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinde tekihif, yani nasıllığına gitme diye bir şey yoktur. O zayıf akıllar nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının niceliğine, nasıllarına dahil ne yapamazlar? Akıl yürütemezler. Allah Azze ve Celle kemal sıfatlarında ve güzel isimlerinde, yüce isimlerinde nedir? Tek olandır, onun hiçbir benzeri misli yoktur. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, ifrad edilmesi e, gerekir ki bu da nedir? Tevhidin. Kendisidir. Allah Azze ve Celle hepimize e, hayır versin inşallah. Her türlü şirkten, batıldan, küfürden uzak olanlardan eylesin inşallah. Evet bu dersimizde de kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin El Melik, El Melik, e, El Razak, El Razık, El Ahadul Vahid isimlerini almaya çalıştık. Rabbim inşallah. Bunları ezberleyen, anlayan ve hayatına geçiren kullarından eylesin ve bütün isimleri kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin tamamen tevhidiyle alakalı, tevhidle alakalı meselelerdir ve Allah Azze ve Celle bütün bu isimlerini getirir, öyleyse neden Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz, neden Allah'a şirk koşuyorsunuz, neden Allah'a e, birlemiyorsunuz, sadece ona ibadet etmiyorsunuz gibi e, azarlamalarla, tehditlerle getirerek kendi Kendisini güzel bir şekilde kitabında tanıtıyor ve ibadete, tevhide layık olanın sadece kendisi olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizleri inşallah bunları bilip güzelce hayatına geçiren kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip kullarından, batılı da batıl bilip batıldan sakınan,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 اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين